sıcak ceketler. Naud billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Şükran. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille Ve men yudlil fela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 Had-i Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şarral umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin fil ve ba'd. Evet muhterem kardeşlerim. Bizler tevhidi yani insanları İslam dairesi içine alan insanları ve Müslüman ismini veren Allah Azze ve Celle bizlere ne yapıyor? Belli şartlar getiriyor. Öncelikle Müslüman olabilmek için La İlahe illallah ve ardından da Muhammedur Resulullah bu iki şehadeti öncelikle dilimizle söyleyip kalbimizle kabul etmemizi ardından da amele dökmemizi ne yapıyor Allah azze ve celle ne bizleri emrediyor. Şimdi bizler her ne kadar tevhid'i bilmekle yükümlü isek ve onu yaşamakla yükümlü isek aynı zamanda bizleri bu daireden çıkartacak ve bizleri e, Müslüman olmaktan beni kılacak. Yani büyük şirk dediğimiz insanı tamamen İslam'dan çıkartan, müşrik eden ve ebediyen cehenneme atılmaya sebep olan bu şirki yani büyük şirk dediğimiz insanı İslam <gülüyor> dairesinden çıkartan ve ebedi cehenneme Allah hepimizi korusun atılmamıza atılmaya sebep olan bu büyük şirkin de neler olduğunu ve götüren, oraya ileten vesilelerin de muhakkak bilinmesi gerekir. Nasıl ki tevhidi biliyorsak, bilmeye çalışıyorsak, yaşamaya çalışıyorsak, aynı zamanda tevhidi bozan ve ebedi cehenneme atılmaya vesile kılınan, vesile olan büyük şirkin de muhakkak bilinmesi gerekir ki insanlar ne yapsınlar? Asla ve asla onda vuku bulmasınlar. Hatırlayacağınız gibi biz geçen hafta büyük şirkten bahsetmiş idik ve konuya giriş yapmış idik. Ve bu haftaki eee büyük şirk meselesine yani insanı dinden çıkartan ve ebedi cehenneme girmesine vesile olacak büyük şirk meselesine inşallah devam ediyoruz. Bu haftaki meselemiz de konumuz da yine şirk meselesinde insanların Allah Azze ve Celle'den bir şeyi istemede yani kendisine yararı olan bir şeyin istemesinde ve kendisinden bir şeyin defedilmesinde ne yapar insan? Allah Azze ve Celle'ye dua eder. Arapça da buna duaul mesele, mesele duası denir. Ki bunlar Allah'a sığınma, Allah'tan yardım isteme, Allah'a e, yalvarma gibi meselelerdir ki İnsanın Allah'tan bir kulun Allah'tan yardım beklemesi ondan imdat demesi ve e, Allah Azze ve Celle'nin yardımına muhtaç olması da nedir? Bunların içindedir. Ki duanın aslı da insanoğlunun Allah Azze ve Celle'ye karşı zelil olduğunu Allah Azze ve Celle'nin önünde fakir olduğunu ve Allah Azze ve Celle'ye her halükarda her zaman ve mekanda muhtaç olduğunu ne yapmaktır? Dil ile ifade etmektir dua. Nitekim dua nedir? İbadettir. Ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ed muhhul muhul ibadah" yani dua Ibadet. ibadetin ta kendisidir. Muh kelimesi Arapçada beyin manasına gelir. Yani insanı yöneten, insanın artık her şeyle ilgilenen şey demektir. Yani dua dediğimiz zaman ibadetin ta kendisidir. Nitekim Allah azze ve celle Gafir yani Mümin Suresi 60. ayet-i kerimesinde buyur diyor ki: "Ve Rabbiniz dedi ki: "Yalnız ve yalnız bana dua edin ki sizin duanıza İcabiyet icabet edeyim. edeyim. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti. Benim ibadetimden yüz çevirenler, büyüklük taslayanlar var ya, se'dulûne cehenneme dâhirîn." Muhakak ki onlar horlanmış olarak cehenneme atılacaklardır. Demek ki insan dua etmekten Allah Azze ve Celle'ye karşı yüksündüğü zaman, duasını gerektiği gibi yapmadığı zaman ne yapıyor? Allah Azze ve Celle muhakkak ki o kimselere, o büyüklenen, Allah'a Azze ve Celle'ye karşı büyüklenenen, büyüklenen kimseleri horlanmış olarak muhakkak ki cehennemine atacaktır buyuruyor. Allah Azze ve Celle. Ve yine buyuruyor ki Allah Azze ve Celle cin suresi 18. ayet-i kerimesinde وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ fala تَدُعْمَ عَلَّهِ اَحَدًا Muhakkak ki mescitler Allah'ındır. Allah'ın evleridir. Allah'a aittir. O halde sakın ola ki oralarda Allah Azze ve Celle ile birlikte başka birine ne yapmayın? Kesin ve kesin dua etmeyin buyurur Allah Azze ve Celle. Aleykümselam. <gülüyor> ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam i̇bn Abbas radıyallahu anh vasiyetinde buyuruyor ki sen diyor bir şey istediğin zaman kesinlikle ne yap? Allah'tan iste. Ve yardım dilediğin zaman da sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'den Yardım dile buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselam İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya yaptığı vasiyetinde. Şayet her kim Allah Azze ve Celle'den gayrısına dua ederse işte bu insanı İslam dairesinden, İslam milletinden çıkaran büyük şirkte vuku bulmuş demektir. Şimdi bu meselede e, bu türden şirkin bazı örneklerini alacak olursak bir kimsenin e, insanlara ne yapmasıdır? Yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'nin güç yetirebileceği mevzularda, hususlarda Allah'tan gayrısına dua etmesi veya Allah'tan gayrısından talepte bir istekte bulunmasıdır. Bu talepte bulunduğu diri de olabilir, yani hayatta olabilir veya ölü olabilir veya kabirde olabilir. Bu nedir? Fark etmez. Tıpkı birisine gidip ölü veya dirisinden, diri, e, diri olan veya ölü olan, kabirde olan birisinden işte hastasına şifa dilemesi veya düşmanlarına karşı kendisine yardım etmesi, içinde bulunduğu sıkıntıdan kendisini gidermesi veya yağmur yağdırması veya ki sığınma istemesi ve bunun gibi sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'nin güç getirebileceği mevzularda yaşayan veya yaşamayan ölü birisine gidip ondan yardım dilemesi nedir? Bu tür şirk yani büyük şirk dediğimiz ve insanı dinden çıkartan büyük şirkte vuku bulur. Şimdi yine ölü birisine dua etmek veya kayıp e, olan yani gözükmeyen bizden uzak olan birisinden dua e, etmekte nedir? Bu baptandır ki e, birisinin kabrine gelip yine burundan dediğimiz gibi bu bir peygamberin kabri olabilir, bir velinin kabri olabilir yani gerçekten hayatta yaşamış ve gerçekten salih bir kimse olabilir yani hiç fark etmez onun kabrine gidip ondan dua bulunması veya ondan şefaat dilemesi veya Allah Azze ve Celle ile kendisi arasında vasıtalar edinmesi de nedir? insanı Allah korusun bu insanı e, İslam milletinden çıkartan büyük şirkte de vuku bulur. Yine bu şirkten bir tanesi de duada kendisiyle bir mahluku araya vasıtalar edinmektir ki bugün birçok insan bunu söylerken Tıpkı işte bir kralın yanına gireceğiniz zaman veya bir valinin yanına gireceğiniz zaman nasıl ki araya vasıta sokarsınız bir aracı edinirsiniz ki kralın yanına veya valinin yanına girebilirsiniz. işte Allah Azze ve Celle'yi haşa bu meselelerde yani herhangi bir istekte bulunmada araya aracılar sokmuşlar ve bunun gerekli olduğunu ne yapmışlardı Söylemişlerdir. Yani haşa Allah Azze ve Celle'yi İnsanlardan bir kralın veya insanlardan bir valinin mertebesine ne yapmışlardır? indirgeye binmişlerdir. Halbuki kral e, dovarın arkasındakini duyamaz iken Allah Azze ve Celle semi ve basir sıfatıyla her şeyi işiten ve her şeyi gören olduğunu ne yapmıştır? O insan maalesef göz ardı etmiştir. Ki onlar ne yapmışlardır? Onları e, vasıtalar ve şefaatçiler edilmişlerdir. Zaten Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın gönderildiği müşrik Arap topluluğunun da asıl müşkülatı bu değil miydi? Evet. Yani o putlarını o vesenlerini ne yapıyorlardı? Evet. Allah Azze ve Celle ile kendi aralarına vasıtalar aracılar ediniyorlardı. Ve diyorlar ki onlar ne yaptılar? Allah Azze ve Celle'yi bırakıp onları kendilerine vasıtalar edindiler. Buyuruyor ki Allah azze ve celle Zümer suresi 3. ayeti kerime de Elalillahi'd-dinul halis. Muhakkak ki halis halis olan din Allah'ındır. Allah azze ve celle'ninindir. Vellezine tehze min dunillahi avliya. Allah'tan gayrı dostlar edinenler. Ma na'buduhum illa li yukarribuna ila Allahizulfa. Onlar ne dilediler? Biz onlara ancak ve ancak bizi Allah Azze ve Celle'ye daha çok yaklaştırmaları için dua ediyoruz, ibadet ediyoruz dediler. İşte bu şirk, Arap yani cahiliye olan e, müşrik Arapların asıl problemleri neydi? Buydu kardeşler. Şimdi ibadet meselesinde ki ibadet dediğimiz zaman nedir? Kalbi ibadet, kavli ibadet ve fiili olarak ne yapıyoruz? üçü ayırıyoruz. Yani dil ile yapılan ibadet, kalp ile yapılan ibadet ve amellerle yapılan ibadet olarak ne yapıyor? İbadetler üç şekilde ayrılıyor. Tıpkı bir muhabbet gibi. Sevgi veya korku veya ümit etmek, namaz kılmak, zekat vermek ve hac da hac bunların hepsi ne yapıyor? Bu dua ibadetinin içine giriyor. Çünkü bununla kul Sadece ve sadece yani yaptığı bu fiillerle veya söylediği sözlerle veya kalbinden geçirdiği tefekkür gibi, isteme gibi bütün fiilleri yalnız ve yalnız ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'nin rızası yani onun sevabını umarak ve Allah Azze ve Celle'nin ikabından, cezasından korkarak bütün bunları yerine getirmeye çalışıyor. Şimdi dil ile... E, bu türden şirkin örneklerinden bir tanesi de kişinin niyetinde, istemesinde, iradesinde ve kastında ne yapmasıdır? Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmasıdır. Aynı zamanda bu yani niyet dediğimiz meselesinde veya irade, istek dediğimiz veya kasıt dediğimiz meselede bu şirke en büyük örnek münafıkların, nifak içerisinde olan münafıkların ki nifakun ekber dediğimiz en büyük nifaktır ki bu Onların yaptığı nifaktır, şirktir. Ki onlar ne yapıyorlar? İçlerinde küfrü gizlerken dışarıya bizler de Müslümanız diye ne yapıyorlar? İzhar ediyorlar. Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle Bakara suresi 14. ayeti kerimede وَاِذَا لَقُلْ لَذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا اَمَنًا O münafıklar iman edenlerle karşılaştıkları zaman ne diyorlar? İşte bizler de Müslümanız. Bizler de iman ettik diyorlar. Yani içlerinde olanı gizliyorlar. Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle ve ünü onlar ne yaparlar? Gösteriş yaparlar. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle ki onlar namaz kılıyorlar münafıklar Müslümanların saflarında. Fakat ne diyor Allah Azze ve Celle? Ve izâ qâmû ilâs-salâti qâmû Onlar namaza kalktıkları zaman ne yaparlar? Tembellik yaparlar. Yuraûnen <gülüyor> nas. Onlar ne yaparlar? İnsanlara gösteriş yaparlar. Yani namazları hakikatte Allah Azze ve Celle için değildir. Ama ne yaparlar? Kullara, insanlara gösteriş yaparlar. Ve <gülüyor> la Allah illa illâ Onlar Allah'ı da çok az zikrederler, anarlar. İşte bunlar hem şirki yani insanı dinden çıkartan şirki bir araya getirdikleri gibi aynı zamanda da nifak dediğimiz münafıklık da ne yapıyorlar? Hem münafıklığı hem şirki bir araya getiriyorlar. Şimdi bir de korkuda şirk vardır. Şimdi bunun aslını dört şekilde inceleyebiliriz. Yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'den korkmak. Ki bu nedir? Sır bir korkudur. Yani insanların Allah'tan korkuşları nedir? ...insanların kalbinde olan ve yalnız ve yalnız Allah'ın ve kendisinin bildiği bir nedir? Sırdır. O yüzden bu korkunun yani Allah Azze ve Celle'den korkunun... ...aynı zamanda muhabbet, Allah'a karşı olan bir sevgi, beslenmesi gereken bir sevgi... ...Allah'ı tazim, yüceltme olması gerekir ve yine Allah Azze ve Celle'ye karşı boyun eğmeyle birlikte olması gerekir... Allah Azze ve Celle'ye karşı olan olması gereken korku ki bu korku yani muhabbetle birlikte, yüceltmeyle birlikte ve Allah'a boyun eğmeyle gereke olması gereken korku bütün insanların bütün Müslümanların üzerine yapmaları gereken farz bir korkudur ki asıl ibadetlerin ve bütün asılların aslı da nedir? Budur. Şimdi bir de cibilli dediğimiz yani insanın tabiatında olan, Korkular vardır. Tıpkı insanın düşmandan korkması veya ne bileyim bir köpekten korkması veya yırtıcı bir hayvandan korkması karanlıktan korkması gibi insanın tabiatında olan tabi korkulardır. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok ki bu, bu mübahtır. Ki ne diyor Allah Azze ve Celle Kasas suresi 21. ayeti kerimesinde Musa aleyhisselam biliyorsunuz Firavun'un e, bir e, adam öldürmüştü ve korkuyla ne yapmıştı? Oradan evet. çıkmıştı ve diyor ki ha مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ Ve arkasını gözeterek kollayarak ne yapmıştı? Musa aleyhisselam olduğu yerden korku içinde çıkmıştı. O yüzden bu korkunun insanlarda bulunması mübahtır. Ki bu korkunun herhangi bir sakıncası yoktur ki insanın yaratılışında olan bir korkudur. Şimdi Şirk olan korkuya genildiği zaman ki bu e, biz biraz önce Allah Azze ve Celle'den korkudan bahsederken ne dedik? Muhabbet olacak dedik. Tazim yüceltme olacak ve boyun eğimi olacak. Aynı şekilde şayet bu sıfatlarla bir kuldan bir mahluktan insan korkar ise işte o zaman nedir? İnsan insanı, kişiyi Dinden çıkaran şirk dediğimiz meselede korkmasıdır. buku bulmasıdır. Mesela bugün birçok tasavvuf ehli, tasavvufa intisap eden insanlar girdikleri zaman bir daha o tasavvuftan, tarikattan çıkmamaları için neyle korkuturlar? Bak eğer tarikatı terk edersen çarpılırsın. İşte ne yaparsın? yok verem hastalığına tutulursun. Yok ne bileyim şu hastalığa tutulursun. Yok ağzın eğrilir. Yok burnun eğrilir. Gibi şeylerle ne yapıyorlar? Aslında Allah Azze ve Celle'den korkutmuyorlar da yine ne yapıyorlar? Haşa Allah Azze ve Celle'den gayrısında ne yapıyorlar? Korkutuyorlar ki işte bunun adı nedir? Korkuda şirkte vuku bulmasıdır. Şimdi buyuruyor ki Allah Azze ve Celle İnma ya'muru mesacidi Allahı men amena billahi ve'l-yevmil-ahir ve aqama's-salata ve ata'z-zekata ve lem yakhsha illallah. Muhakkak ki o mescitleri Allah'tan Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimseler imar ederler, bina ederler ki onlar ancak ve ancak Allah'tan korkarlar fa aşsa o an ki onlar doğru yola erenlerden olurlar. O yüzden bir kimsenin ancak ve ancak Allah azze ve celle'den korkması gerekir. Yine bu tür şekillerden bir tanesi de bir mahluktan sadece ve sadece Allah azze ve celle'nin takdir ettiği edebileceği meselelerde korkmaktır ki bunlardan bir tanesi de Korkuyla beraber e, insanın yapması gereken bir vacibi, bir farzı yerine getirmesinden ne yapmaktır? Sırf korkudan dolayı e, yerine getirmemesidir ki bu da e, Allah Azze ve Celle'nin insanlara haram kıldığı e, e, korkulardan bir tanesidir. Şimdi buyuruyor ki Allah Azze ve Celle, ma ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَ Fela tahafuhum ve hafuni in kuntum mu'minin. Muhakkak ki şeytan ne yapar? Sizleri dostlarıyla korkutur. Biraz önce sofilik meselesinde bahsettiğimiz gibi. İşte bak. Eğer çıkarsan çarpılırsın, yok şu hastalığa tutulursun gibi. Fela tahafuhum ve hafuni in kuntum mu'minin. Ve diyor ki Allah azze ve celle, eğer gerçekten mümin kimseler iseniz Onlardan korkmayın. Yalnız ve yalnız benden korkun buyurur. Allah Azze ve Celle. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan sabit olan gelen bir rivayette diyor ki Sakın ola ki insanlara olan karşı korkunuz, insanlardan korkmanız dolayısıyla gördüğünüz veya öğrendiğiniz bir hakkı ne yapmayın? Gizlemeyin veya konuşmamazlık etmeyin buyurur. Allah Resulü Aleyhisselam Şeyh Halbani'nin sayhasında sahilediği bir rivayette. Şimdi muhabbette şirke geldiğimiz zaman da bunu üç kısımda inceleriz. Birincisi vacip olan yani farz olan muhabbettir ki bu Allah Azze ve Celle ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in muhabbet yani o ikisini sevmektir. Şimdi bu bir de tabi olan ve mübah olan sevgi vardır ki tıpkı bir babanın çoluğunu çocuğunu sevmesi gibi veya bir arkadaşını sevmesi gibi veya insanın malını sevmesi gibi nedir? Ee, mübah olan e, tabi sevgi vardır ki şimdi bu sevgilerde de hiçbir zaman e, huşuyu veya tazimi gerektiren bir şey olmaması e, gerekir ki yine bu sevginin yani mübah olan sevginin insanın çocuğuna malına eşine olan sevgisi hiçbir zaman Allah Azze ve Celle ve Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın muhabbetinin sevgisinin hiçbir zaman ne yapmamalı? Üstüne <gülüyor> çıkmamalıdır. Buyurur ki Allah Azze ve Celle Ey Muhammed Şekil! Şayet sizin babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz ve sizin aşiretiniz, soyunuz, mallarınız ve e, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz ve hoşunuza giden meskenleriniz, evleriniz eğer şayet Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevgili ise o zaman bekleyin diyor. Hatta ye'ti Allahu bi emri ta ki Allah emri gelinceye kadar. Wallahu la yehdil kavmel fasiqin. Muhakkak ki Allah fasık bir topluluğu hidayete erdirmez duyurur Allah Azze ve Celle. O yüzden insan tabi olan sevgide bile hiçbir zaman ne yapmamalı? Asla ve asla aşırıya gitmemeli. Yani Allah'ı sevdiği gibi veya Resulünü sevdiği gibi ne yapmamalı? Hiçbir zaman onları sevmemeli. Veya eşine, çoluğuna, çocuğuna veya malına veya kesada uğramasından korktuğu ticareti hiçbir zaman Allah yolunda cihada çıkmaktan veya ilim öğrenmekten veya dinini yaşamaktan hiçbir zaman ne yapmamalı? Kişiyi alı koymamalı. Muhakkak ki Allah fasık bir topluluğa hiçbir zaman hidayet vermez. Onları doğru yola iletmez buyurur. Allah Azze ve Celle Tevbe Suresi 24. ayeti kelimesinde. Bir de şirk olan muhabbet vardır ki kişinin huşuyla birlikte yani boyun eğmekle ve tazim dediğimiz yüceltme ile birlikte bir mahluku sevmesidir ki bunun Allah'tan gayrısına sarf edilmesi kesinlikle ve kesinlikle caiz değildir. Bu şekilde insan büyük şirkte vuku bulur. Diyor ki Allah azze ve celle Bakara suresi 165. ayet-i kerimesinde: "O minennâsim men yettaqud min duni'llahi endâdan yuhibbûnehum ki hubbillâh" Öyle insanlar vardır ki, insanlardan kimileri vardır ki, tıpkı Allah'ı sever gibi ne yaparlar? Allah'a eşler koşarlar, eşler edinirler. Ve yuhibbûnehum kehubbillah. Ve onları tıpkı Allah Azze ve Celle'yi sever gibi severler. Bir de ümit etmede şirk vardır ki, o da insanın yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'nin, Güç getirebileceği mevzularda bir mahluktan bir yaratılmış insandan ümit etmektir, ümit beklemektir ki bu da büyük şirk ve insanı dinden çıkartan şirklerden bir tanesidir. İnsanın namazda secdesi ve rükusunda şirk meselesine gelirse geldiğimiz zaman muhakkak ki namaz, secde veya ruku Allah'a yapılan en yüce ibadetlerden bir tanesidir. O yüzden buyurur ki Allah azze ve celle, "Lâ tescudû liş-şemsi ve lâ lil-kameri ve'sjudû lillâhi. Lillâhi'llezî halakahunne in kuntum Sakın ola ki ne güneşe ne aya secde etmeyin. Eğer secde edecekseniz onları yaratan yani güneşi ve ayı yaratan Allah azze ve celle'ye secde edin. İn Eğer gerçekten Allah'a ibadet ediyorsanız, Allah'a ibadet etmek istiyorsanız ne yıldız ne güneşe ne aya ne yıldıza secde etmeyin bilakis onları yaratan Allah azze ve celle'ye secde edin buyurun Allah azze ve celle. Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin. Ey Muhammed de ki muhakkak ki benim namazım, benim kestiğim kurbanım, benim yaşamım mı, ölümüm, yaşantım Muhakkak ki alemlerin Rabbi olan Allah içindir ve onun hiçbir ortağı benzeri yoktur buyurur Allah Azze ve Celle. Şimdi biliyorsunuz Muad'da İbni Ceber radıyallahu anh Allah Resulü selamın yanına geldiğinde ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselama secde ediyor. Ve diyor ki Allah Resulü selam sakın böyle yapma. Eğer şayet ben bir insanların Allah'tan gayrısına etme edeceğini etmesi gerektiğini veya edeceğini e e secde etmesini emredecek olsaydım muhakkak ki kadının kocasına secde etmesini emrederdim buyurur Allah azze ve celle e, Allah Resulü Aleyhisselam yine buyurur ki meyen bagili ahadin en li hiçbir kimsenin bir kimseye secde etmesi gerekmez. O yüzden secde yalnız ve yalnız Allah'a yapılması gereken bir ibadettir. Şayet bir şeyhin önünde secde edilirse veya secde şeyhin önüne eğilerek onun e, bulunduğu toprak veya eteği neyse öpülürse bu da aynı hükme girmektedir. Yine kurban kesme meselesinde şirke geldiğimiz zaman e, kurban meselesinde e, Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak için ve tazimle Allah'ı yücretmekle kesilen kurbanlar vardır ki bu bir kurban bayramında kesilen kurbanlar ki e, bir de hacda ibadet olarak yani hac ibadetini yerine getiren insanların kestiği kurbanlar bir de e, akika dediğimiz yeni doğan çocuk e, erkek için iki kız için bir olmak suretiyle gücü için bir haftada yapması gereken e, kurbanlardan bir tanesidir. Ki bir de kişinin e, ziyafet için veya misafirine kestiği kurban vardır ki bu da e, yerine göre e, kesmesi vacip e, olan veya mübah olan e, şeylerden yerine getiren e, fiillerden bir tanesidir. Ki hiçbir kimse bu meselede şirke girdiğimiz zaman hiçbir kimse keseceği kurbanını Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak amacıyla hiçbir zaman ne bir kabrin yanında ya da müşriklerin ibadet ettiği veya diğer şeylerin ibadet ettiği yerlerde hiçbir zaman Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak amacıyla ne yapamaz? Gidip kurbanını kesemez. Muhakkak Allah Resulü Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi bizim namazımız da, orucumuz da kurbanımız da yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle içindir. Bir de nezir dediğimiz adak meselesinde şirk vardır ki adak insanın işte şu olay olursa bu şekilde yapacağım diyerek kendini ne yapmasıdır? O meseleyi kendisine Farz kılmasıdır. Ki nitekim Allah Azze ve Celle o müminlerden bahsederken muhakkak ki onlar nezirlerini yani adaklarını ne yaparlar? Adak zaman adaklarını yerine getirirler. Yalnız <gülüyor> adak meselesinde kardeşlerim Sakın adak adamayın, adadığınızda da ne yapın? Kendisi. Yerine getirin. Çünkü artık o niyetiyle kendisi ne yapıyor? Ee, ilzam ediyor ki e, nezir de adakta ibadetlerden bir ibadettir ve kesinlikle Allah Azze ve Celle dışında ne yapılmaz? Bir başkasına adanmaz ve yerine getirilmez. Cahiliye döneminde bazı Müslümanlar e, ne yapıyorlar? Müslüman olduktan sonra daha önce cahiliyedeyken bazı adaklar adamışlar. Ve geliyorlar Allah Resulü'nü, ey Allah'ın Resulü ben cahiliyedeyken şöyle şöyle adakta bulundum. İşte falanca yerde kurban kesmek istedim. İşte o yerde cahiliye adetlerinden bir bayram veya bir toplantı yeriydi Evet dediği zaman ne yapıyor? Onu yerine getirme. Peki ey Allah'ın Resulü ben cahiliye dönemindeyken, işte Kabe'ye gidip orada bir gece yatmak veya ibadet adadım yerine getireyim mi? Ne diyor? Evet getir. O yüzden bu meselelerde de onun şer'i olması yani şer'i ölçüler içinde olması ve adadığın zaman yerine getirilmesi ve yalnız ve yalnız Allah için yapılması veya e, ne yapmaktadır e, yerine getirilmesi gerekir ki aksi halde bu da ibadet olduğu için şirk meselesine gelir. Evet. evet kardeşlerim şirk meselesini inşallah e, burada noktalamak istiyorum. Gerçekten bugün yaşadığımız İslam toplumunda maalesef birçokların rahatça içine düştüğü e, meselelerden e, bir tanesi şirk meselesi. O yüzden gerçekten çok iyi bilinip ona göre hareket edilmesi ve bu meselede eee hukubaymaya özen gösterilmesi gerekir kardeşlerim. Evet. Subhanakallahü <gülüyor> ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etûbü ileyk. Akhir duamız en elhamdülillahi rabbil alamin. Sorusu olan varsa buyursun kardeşler. Anlamadığınız yer. <gülüyor> <abi, bu, gülüyor> yani, Topunda şöyle bir dua şekli var da, Peygamberlerin yüzü suyu sen bizi e diyen insan da koşmuş mu oluyor? Evet. Şimdi biraz önce dediğimiz evet. gibi dua meselesi hakikaten dinimizin önemlîet eh verdiği en büyük meselelerden bir tanesi. Çünkü eğer kullarım beni senden soracak olurlarsa muhakkak ki ben onlara ne diyor? Çok yakınım diyor. Yani şah damarından çok daha yakın olduğunu buyuruyor Allah Azze ve Celle. Şimdi dua bu kadar önemliyken, dua ibadetken ibadet nedir? Genel olarak bütünüyle Allah Azze ve Celle'ye yapılması gereken bir şey. Şimdi nasıl ki dua ibadetse onun vesilelerin de ne olması gerekir? Şerii ölçüler içerisinde olması gerekir. Şimdi Allah hazze ve Celle bize dua etmemizi ömretmiş mi? Dua edin diyor. Peki nasıl dua etmemiz gerektiğini öğretmiş mi? Yani ben Allah hazze ve Celle'ye nasıl dua edeceğim? Allah varsın, birsin Ne diyeceğimi bilirsin. Allah'ın böyle mi? Ne diyor Allah Azze ve Celle? Walillahil En güzel isimler kimindir? Allah'ındır ve Allah'ın en güzel isimleri vardır. O halde ne yapın? Onlarla dua edin. Onlarla dua edin. Bak, demek ki dinimiz Allah Azze ve Celle bize dua edin diyor. Bak bir yer taraftan da nasıl dua edeceğimizi ne yapıyor? Gösteriyor. Şimdi Allah Azze ve Celle namaz kılın diyor. Peki nasıl namaz kılacağımızı öğretiyor mu? Resulü vasıtasıyla öğretiyor. Oruç tutun diyor, zekat verin diyor, hacc edin diyor ve bütün bunları biz ne yapıyoruz? Kendi kafamızdan bir şeylerle, sözlerle veya amellerle üretemiyoruz. Aynen. Ne Aynen. yapıyoruz? Hepsini bir öğreticiye ihtiyacı var. Allah emrediyor, Resulü aleyhissalatü vesselam gösteriyor ve bizler de onlardan alarak ne yapıyor? Allah ve Resulü'nden alarak tatbik ediyoruz. Dua meselesi de öyle. Allah ve Resulü bize nasıl dua etmemizi öğretmişse o şekilde ne yapmamız gerekir? Öğrenmemiz gerekir. Dua etmemiz gerekir. Yani ne Allah'ın kitabında ne Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde ne sahabede ne tabiinde ve ondan sonra gelen tabiinde. Hiçbir kimse kalkıp da işte falancı sen yüzü sürü veya peygamberin yüzü sürü işte kabirde yatanın yüzü sürü hürmetine diye bir dua ne yapmamış? Söylememiş, öğretmemiş. Bilakis bu evet. tür duanın duada şirk meselesi girdiğini ne yapmışlardır? Açık, açıklamışlardır. Bu da şirktir. Kur'an'da ayetler diyor ki Allah'a giden yolda vesileler edinin. Biz bu ayeti bu bağlamda nasıl anlamamız gerekiyor? Bazı tasavvufçular bunu kendilerine delil olarak gösteriyorlar bu ayeti. Evet yani kendilerine bir e, aracı koyma. Anlatsız, evet. Biraz önce mesela dersimizde anlattık. Asıl Arapların en büyük şirki oydu. Yani bizler ne yapıyoruz? E, onları aracılar ediniyoruz. Çünkü adam kendisini zavallı görür, Allah'ın karşısında bir hiç sayıyor ve işte o falanca kuldur, şey. salih kuldur diyerek ne yapıyor? Öldükten sonra dahi onun şey kendisine o, o, o, o. aracılar kullanarak edilerek ne yapıyor? O, o. E, vesileler edinmeye çalışıyor ki insanın edineceği vesileler nedir? E, i̇şte salih amelleridir, dualarıdır yaptığı duasıdır, yaptığı amelleridir. E, bunlardır. Ve bunlarla Allah Azze ve Celle katında ne yapabilir, bahşlamayı dileyebilir veya e, cennetini talep edebilir. Bunun gayrisindeki vesileler dış bunun dışında bahtıldır. Yani Allah'a kavuşayım derken. E, haşa <gülüyor> Maria senin 3 arkanda kişi. var bekle. bekle. Sana işaret ettim. Buyurun. Ben de el böyle gidince. Pardon. Sorun. <gülüyor> Hocam aklınızda senin. Sınav... Bakara'yı daha yeni okudum. Evet. Ee, okumuştum evde. Eee i̇şte şey dikkatimi çekti. Kur'an'da saflı okuydunca ayetler. Evet. Şimdi... Oku dinleyelim. Bunun üzerine şeytan onları oradan kaydırdı. İkisi de bulundukları yerden çıkardı. Biz de haydi kiminiz kiminize düşman olarak yeryüzünde inip size belirli bir zamana kadar duracak ve faydalanacak yer vardır demiş. <gülüyor> Derken Adem Rabbinden kelimeler aldı. Evet. Ve onlarla yalvardı da Allah da tövbesini kabul etti. Şüphesiz tövbeleri kabul eden ve istirgen evet. evet. Kelimeler aldı kelimelerden kasıt eee Vallahi ya yalanmak için bir kelimem ama yok oradaki kelimelerden kasıt ee, tövbe istiğfar. Tövbe istiğfar ve orada o, şeyler o, var. Yani ya, istiyerek ya la ilahe illallah Allahu teala o, o şekilde bir ortaklık. Günah tasa. işlediği için Allah da ona tövbe etme hakkı verdi. Yani usulde şöyle bir kayde var. Kişinin ilmi nispetinde tövbe. Tövbeden mahrumiyetin, cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı vardır. İblisi Allah secde et dediğinde, İblis ne yaptı? Secde evet. Kibirlendi. Kibirlen. E, ne yaptı? Kibirlendi. Secde, secde etmedi. etmedi. Kibir, Hakk'a karşı secde etmesine ne yaptı? Mani oldu. Adem'in günah işleme şekli nasıldı? Kan, Nasıldı? Ayeti geri dönüyoruz şimdi. Evet. Allah Adem'e bu ağaca yaklaşma dedi mi? Evet. Dedi. Bizim fıtratımızda tekrar geriye dönüyoruz. İtaata ve isyana mebnilik var mı? Var. var. var. Şems suresinde ne diyor? Biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik. Öğrettik. Bu bizde var. Şimdi Allah işleme dedi mi? Dedi işlememesi gerekiyor muydu? Evet. evet. İşlememesi gerekiyordu. İblis secde etmedi. tar edildi, lanetlendi. Allah Azze ve Celle onu direkt lanetlemedi. Neden diye sordu mu? Yani bu nedir? Bir haktır. O ne yaptı? Büyüklendi. Sen sensin, ben de benim dedi. Allah'ı tanımadı. Ne yaptı? Bunun sebebi olarak da Adem'i suçladık. Ve ona düşmanlık yapmaya başladı. Bir insan birine hasım olduğunda ne yapar? Evet. Oturuşuna, kalkısına, evet. yemesine, Hiç içmesine, uyuma, her şeyine bakar. Ne yaptı? Adem'in, meleklerin yaşantısını izlediğini gördü. Ve bunu mercek altına aldı. Ve ne dedi? Geldi, eğer siz şu ağaca yaklaşırsanız. Neden ağacı söyledi de başka bir şey demedi? Çünkü her şey serbest. Bir tek o neydi? İsyana gidecek bir <gülüyor> şey. İsyan. Allah indinde sevap mı getiriyor, günah mı getiriyor? Günah. Hangisi? Günah getiriyor. Akabinde ne oldu? Adem şöyle bir düşündü. Düşündüğünü görünce, eğer bundan yerseniz, cennette melekler gibi ebedi kalacaksınız. Adem'in iyice düşündüğünü görünce Hı. iblis tuttu Allah adına yalan söyledi. Yemin etti. Adem o ana kadar günaha yaklaşmadı. Allah adına yemin etme insan fıtratında nedir? Yani, Kabul yalan. görüş. Yalanı götürmez. Tamam. <gülüyor> ona inandı. Allah adına inandığı için Allah ona kelimeler öğretti. Yani Allah'ın hür ismine ne yaptı? Hürmet etti. İblis ne yaptı? Hürmetsizlik etti. Hürmetsizlik etmesine hasep lanetlendi. Ebedi cehenneme kılındı. Adem ise ismine hürmet etti. Allah Resulü da bu noktada diyor ki mümin bir delikten iki kere ne yapmaz? Çok Sokulmaz. Bize birisi gelip de Allah adına yemin ederse biz bir düşünmemiz gerekiyor. Adem gibi kurtuluşumuz yok. Demek ki fıtratta Allah adına yemin ederek yalan söylemede ne varmış? varmış. İşte Adem hata etti de şaşırdık Allah. Öğrettiği kelimelerini hemen Taha suresine gidiyoruz. Taha'da. Çünkü hep bunlar böyle. Ya Rabbi, Havva ve biz ikimiz hata ettik. Yoldan çıktık, sapkınlardan olduk. Eğer sen bizi affetmezsen, boy boy and olsun ki biz öğrettiği kelimeler bunların <gülüyor> Anlatabildin mi? Bu da ben, ilim ehlinin burada ben, koyduğu kaydı şu senin sonra binayen eğer anladıysan. veya başka yönlü varsa sorun. İlmi nispetinde kişinin tövbeden mahrumiyeti var, iblis gibi. Çünkü Allah'ın ismine hürmet etmedi, karalamaya çalıştı. Cehaleti nispetinde de, Adem gibi, Allah'ın ismine hürmet ederek isyan etti, ona da tövbe etme hakkı veriyor. Olay bu. Kelimelerden kasıt o mu hocam yani? O tabii. Yoksa, iblise Allah şey yaptı, Adem'e ihtimas geçti, yok. Çünkü dikkatli kayarman gerekiyor. Ahirette da ona da bir hak çıkar. Sen Adem'e verdin, bana vermedin. Tipinde söylememesi için Kahraman orada inmiyorsun diye bir ettiyorlar. Evet. Abimizin bir yani ben, e, var da. Allah Allah. Abimizin dükkânı. İşte abi burdum bilmiyorum da. Şey de, ya yani normal de. hani. Şey, dışarıdan dağı içeri görmüyor musunuz? He, işte Muhammeden Böre Resulullah'ı gördüm. Bantlam sen bunu nerede şey yaptın, işte bantlam inerken, onlar uydurma. Onlar keşf-ül Molla Molla'lı-ül-Karru'nun mevzuat kitabında uydurma. Onu deseydin, baştan keserdik orayı. Dua etmesine, abi teşekkür ederim. Öyle bir şey yok, uydurma onları. Yok yani, dua etmesini istedi yani. Onu öğrettiği kelimeler, Allah'ın ismine hürmet ettiği için, Allah da ona helak ne yapmadı? etmedi, ona tövbe etme hakkı verdi tekrar. Tövbe bile etseler, onlara bir rivayete göre 300 sene birbirinden ayrı olarak havayla Adem indi. Adem'in e, tövbesi bugün, haştaki Cemel Rahme dediğimiz yer var ya Arafat'taki, orada kabul oldu. Bir rivayete göre Havva Hindistan'a indi. Sonra işte kavuşlar falan falan gidiyor. Ya, belli bir dönem tövbeleri kabul Tabii ediliyordu. yıllarca. Yıllarca birbirinden ayrı kaldılar. Bugün Haç'ta, Haşta Arafat'ta dua ettikleri noktada tövbesi kabul oldu. İnin birbirinize düşman dediği ise Ademle Hava birbirine düşman değil. Ademle İblis şey, birbirine bizler. düşman değildir. Orada kelimeleri de burada ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti var derken abi, mesela şurada bir fiil var. Ben bunu işlediğim zaman günahkar olacağım. Günah. Ben bunu ilmimle biliyorum. Dilek onu... kasıt şu. Bu... Açayıp sen yine ha. soracaksan sor. İlmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti var derken burada şirk. Şirk boyutunda. Şirk boyutunda Fıtri. ve kibir boyutunda. Fıtri, günahlar Yoksa günahlar üçe ayrılır. Kulun kendine, Allah. kullara ve Allah'a. Burada Allah boyutu. Orası, Allah mi? boyutu. Çünkü kullar, e, kulların eline her şey gelir. Bakarsın çok güzel, öbür gün bakır, yanar döner gibi döner. Bu sefer sen de günah sokar. Yani Allah'a bile bile şık koşma olabilir. Oradaki kibirlenme. Zaten kibir evet, haktan, haktan gelenleri. Yani, Buradaki fıtri iş, işlenen suçlarda değil, kullara karşı işlenen suçlarda da değil. Direkt oradaki. Hı hı, Şu Başka soru sonun. 성장 구란다기는 기류되고